Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Burası Suffe, hep birlikte burada kalıyoruz. Resulullah'ın evi nerede? Az ileride, bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur Hem aramızda bir iş bölümü var Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir Kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz Ve o gün öğrendiklerini Burada bulunmayanlara anlatır Ben Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna inandım Ve onu yakından tanımak için buraya geldim Ailem yok, herhangi bir kazancım yok Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak Her şeyden hayırlıdır diye düşündüm Çok iyi etmişsin o fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulünü olmadık işkencelerle... ...türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi? Evet, sanırım... ...sanırım Aşk'tan bayıldı. Resulullah Suffe ashabına yönelip... ...onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında... ...nelere sahip olduğunuzu... ...bir bilmiş olsaydınız... Yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. 37. bölüm. Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı. Esselamu aleyke ya Rasulallah. Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleykesselam diyerek aldı Beni tanıdınız mı? Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı Evet dedi Mekke'de tanışmıştık Merhaba, Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim? Kabe civarındadır, orada bulabilirsin Teşekkür ederim Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? E, şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum. Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı. Siz kimsiniz? Resulullah... ''Ben bir peygamberim.'' dedi. ''Peygamber nedir?'' ''Peygamberimiz, Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir.'' diye yanıtladı bu soruyu. ''Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?'' ''Peygamberimiz, Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi.'' dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti. Ya Resulallah size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı? Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu bunlardan birinin hür bir insan olan Ebu Bekir diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi. Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım. Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu. Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki, bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana? Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı. Peki, abdesti nasıl almalıyım? Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra, ''Anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan, günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun.'' dedi. Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır? Resulullah, ''Evet.'' diye cevap verdi ve şöyle devam etti. ''Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, Gecenin sonlarına doğru olan vakittir O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza Melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor Ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler beş vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların Peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama Namaz sonrası erkekler etrafını sarınca Bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor Buna bir çözüm bulmamız lazım Haklısın Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz Erkeklerin yanında bunu yapamayız Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme Ama yeterli değil İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi. Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme. Ah... O günlerden bugünlere Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti İlk günlerde Medine Mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun? Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor Her fırsatta da bunu ifade ediyor Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun? Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya. Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa... Namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız Ve hem cemaat sevabından Hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız Bu imkanları kaçıramayız Ben aramızdan bir temsilci seçip Peygamberimize gönderelim derim Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin O saatlerde yanına gidip Rahatça onunla sohbet edelim Dinimizle ilgili meseleleri soralım Evet haklısın Doğru söylüyorsun, Doğru söylüyorsun. Bence de Esma binti Yezid'i öneriyorum O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın Meramımızı en güzel o anlatır Bence de. Bence, de. Bence de Gidip bizim adımıza peygamber efendimizle görüşsün Esma bu işe en uygun isim Esma hadi Allah Resulü'ne git Aramızda konuştuklarımızı anlat ona Ya Resulallah bir kadın sizi görmek istiyor Ey Allah'ın Resulü ben kadınları temsilen geldim Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz Gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor Bize bir gün tahsis etseniz de O günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu? Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları ''Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır.'' diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescid sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü. Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin? Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım? Şşşt sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu? Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı. Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası? Ey durun dedim size. Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor. Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahçuplu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı. Ey Allah'ın Resulü! Mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz? Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir. Dediğinde, bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri, insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.